Tenvin ve Nunu Sakin Arkadaşlar burada yeni bir tecvit bölümüne başlıyoruz. Ancak öncelikle Tenvin ve Nunu Sakin'in iyi kavranılması gerekiyor. Zira Tenvin ve Nunu Sakin'i iyi öğrenir, iyi kavramış olursak, önümüzde göreceğimiz bir grup tecviti daha net ...daha açık bir şekilde anlamış olacağız. Bundan dolayı... ...bu küçük başlığın... ...iyi anlaşılmış olması gerekiyor. Peki... ...tenvin ve nusaykin ne demek? Tenvin... ...ekranda da görüyorsunuz... ...iki ötre, iki esre... ...ve iki üstüne biz tenvin diyoruz. Demek ki... ...iki ötre, iki esre... ...iki üstüne tenvin diyoruz. sakine gelince... Daha önceki tecvid uygulamalarımızdan da hatırladığınız gibi cezzimli nun'a biz nunu sakin diyoruz. Öyleyse tenvin ve nunu sakin deyince aklımıza iki şey gelecek. A. 2 üstün, iki esre, iki ötre. B. Cezzimli nun dediğimiz